Bismillahirrahmanirrahim. Saffat Suresi Bu surede Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın azından birden beşe kadar andolsun saf bağlayıp duranlara haykırıp sürenlere zikir okumakta olanlara ki sizin ilahınız muhakkak ki bir tektir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbı'dır ve doğuların da Rabbı'dır. Abdullah İbni Mesud'dan gelen rivayette saf bağlayıp duranlar melektir, haykırıp sürenler melektir, zikir okumakta olanlar da meleklerdir buyurmuştur. İlahımız muhakkak ki bir ayetinde Allah'tan başka ilah olmadığını yemin edilmektedir. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan yaratıkların Rabbı'dır ve doğularında da Doğulan Doğudan görünüp batan seyyarelerle sabit yıldızları buyruğuna altına almasıyla yaratıklarda tasarruf sahibi olan yegane malik odur. Altıdan ona kadar Doğrusu biz dünya göğünü bir süsle, yıldızlarla süsledik ve onu inatçı her şeytandan koruduk. Onlar meleği alayı dinleyemezler ve her yönden sürülerek atılırlar, kovularak ve onlar için sürekli bir azaplardır. Ancak çalıp çırpan olursa onu da hemen delip geçen yakıcı bir alev, alev takip eder. Rabbimiz Spanohu ve Teala dünya göğünü ona bakacak yeryüzü halkı için yıldızlarla süslediğini haber veriyor. Sabit ve gezegen yıldızlarının ışığı şeffaf olan gök kütlesini vererek yeryüzü halkına ışık verdiğini söylüyor. Oradan kulak hırsızlığı yapmaya çalışan cinlere ise attığı ateş topuyla yaktığını ve onların oradan bir haber çalamadığını bildiriyor. 11'den 19'a kadar onlara sor yaratış bakımından kendileri mi daha zordur yoksa bizim yaratmış olduklarımız mı doğrusu biz onları zıcık bir çamurdan yarattık hayır sen şaşırıp kaldın Onlar alay edip duruyorlar kendilerine öğüt verildiğinde ise öğüt dinlemezler bir ayet gördüklerinde onu eğlenceye alırlar. Ve derler ki ancak apaçık bir büyüdür. Öldüğümüzde toprak ve kemik olduğumuzda mı? Biz mi diriltileceğiz? Veya önceki babalarımız mı? De ki, evet. Hem de hor ve hakir ollar. O sadece bir tek çığlıktır ki onların birdenbire gözleri açılı Rabbimiz Sübhan-ı Hüveteala burada da yeniden diriltilmeyi inkar edenlere cevap veriyor. İbn-i ayeti yoksa bizim saymış olduklarımız mı anlamına gelecek şekilde okunmuştur ki onlar bu yaratıkların yaratış bakımından kendilerinin daha zor olduğunu ikrar etmekteydiler. Madem ki durum böyledir o halde inkar ettiğinizden daha büyük olanı müşahede edip için yeniden dirilmeyi inkar ediyorlar? Diye Rabbimiz diyor. Fakat insanların çoğu bilmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada Adem'in cılık bir çamurdan, birbirine yapışan iyi çamurdan yaratıldığını bildiriyor. Ey Muhammed, sen şu yeniden dirilmeyi inkar edenlerin yalanlamalarına şaşmaktasın. Allah-u Teala'nın haber vermekte olduğu cisimlerin yok oluşundan sonra tekrar diriltilmesi durumunun inkar eden kesin olarak bilmekte ve doğrulamaktasın onlar ise senin tersine bir haldedirler. Evet. Bunu açıkça delalet eden bir ayet gördüklerinde onu eğlenceye alırlar. Alay ederler. Ve derler ki senin getirmiş olduğun şey apaçık bir büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüzde toprak ve kemik olduğumuzda mı biz mi dirileceğiz? Veya önceki babalarımız mı? Onlar bunu uzak görerek yalanlamaktadırlar. De ki Evet hem de hor ve hakil olacak. Ey Muhammed onlara de ki Evet şüphesiz ki siz toprak ve kemik olduktan sonra kıyamet günü yeniden diriltileceksiniz. O sadece bir tek çığırlıktır ki onların birdenbire gözleri açılıverecek. Bu ancak Allah'ı u bir tek emridir. Yer yüzünden çıkmalar için onları bir tek davetten çağıracaktır. Bir de bakarsınız ki, onlar Allah'ın huzurunda, kıyamet gününün korkunç durumlarına bakakalmışlardır. Saffat 20'den 26'ya kadar. Ve dediler ki: "Vay bize, bu din günüdür. Bu ayırt etme günüdür ki, siz onu yalanlamıştınız. Rümevmiş olanları." Ve onların eşlerini toplayın. Onların taptıklarını da. Allah'tan başka ve onları cehennem yoluna götürün. Durdurun onları. Çünkü onlar sorumludurlar. Size ne oldu ki birbirinizden yardımlaşmıyorsunuz? Hayır, onlar bugün teslim olmuşlardır. Yardımın Sübhane Kuvveti'yle kafirlerin kıyamet gününde kendi kendilerini ayıplayıp suçladıklarını, dünya yurdundayken nefislerine zulmetmiş olduklarını itiraf edeceklerini haber veriyor. Onlar kıyamet gününün korkularını gözleriyle gördükleri zaman pişmanlığın kendisine fayda vermeyeceği bir yerde bütün bütüne pişman olacaklar ve işte din günü budur diyecekler. Allah bizleri orada bizleri lüsva etmesin. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Onların Allah'tan başka ibadet ettikleri, sattıkları putları ve Allah'a ortak koştukları denkleri de işte bunlar da onlarla beraber onların yerlerinde toplanacaktır diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Ve onları cehennem yoluna götürün iletin. Evet. Rabbimiz durdurun onları ki dünya yolunda onlardan sadır olmuş amel ve sözlerinden sorulsun buyuruyor. Allah o gün rahmetiyle bizlere yargılasın. 27'den 37'ye kadar bir kısmı bir kısmına dönerek soruştururlar ve derler ki doğrusu biz bize sağdan gelirdiniz. Siz bize sağdan gelirdiniz. Onlar da derler ki, hayır, zaten siz iman edenlerden olmamıştınız. Bizim Sizin üstünüzde bir hakimiyetimiz de yoktu. Aksine siz, azgınlar topluluğu oldunuz. Bunun için Rabbimizin sözü üzerimize hak oldu. Doğrusu biz, tadacak olanlarız. Sizi azdırdık, çünkü biz de azgınlardan olmuştuk. Artık o gün onlar, muhakkak ki azapta olsaktırlar. Biz suçlulara muhakkak böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslarlardı. Ve derlerdi ki, deli bir şair için mi ilahlarımızı terk edeceğiz? Hayır, o hakkı getirmiş ve peygamberleri tasdik etmişti. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, kafirlerin kıyamet arasında birbirlerine suçlayacağını haber veriyor. Nitekim onlar cehennemin en alt derecelerinde birbirleriyle hasanlaşacaklardır. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırken güçsüzler büyüklük taslayanlara doğrusu biz size olmuştuk. Şimdi ateşin bir parçasını olsun bizden savabilir misiniz derler. Büyüklük taslayanlarsa doğrusu hepimiz onun içindeyiz. Allah kullar arasında şüphe hüküm vermiştir derler. etmiş olanlar dediler ki, biz kesin olarak Ne bu Kur'an'a ne de ondan öncekilere inanırız. Bir görseydin hani zalimler Rab'ların huzurunda dikilmişler. Bir kısmı bir kısmına söz atıyordu. Güçsüz sayılanlar büyüklük taslayanlara diyorlardı ki siz olmasaydınız biz muhakkak inananlardan olurduk. Büyüklük taslayanlar da güçsüz sayılanlara size hidayet geldikten sonra biz mi siz ondan alıkoyduk? Bilakis siz suçlar ediniz. Güçsüz sayılanlar da büyüklük taslayanlara hayır gece ve gündüz işiniz hilekarlıktı. Hani siz bizim Allah'a küfretmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz. Azabı gördüklerinde ettiklerine içi yandı ve olanların boyunlarına demir halkalar vurduk. Evet. Allah Teala orada kafirlerin, müşriklerin başına geleni anlatıyor. Ve onların serzenişlerini, onların pişmanlıklarını ama bu pişmanlık hiçbir zaman fayda vermeyecek. Çünkü dünyada yaptıklarının ahirette bu karşılığıdır. Allah hüsrana uğrayanlardan eylemesin bizlere. 38'den 49'a kadar elbette siz elim azabı tadacaksınız ve yapmış olduğunuzdan başkasıyla cezalandırılmayacaksınız. Ancak Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları müstesna. onlar için malum bir rızık vardır ve meyveler onlar ikram edilenlerdir. Naim cennetlerinde, karşılıklı tahtlar üzerinde, kendilerine kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur ki ben beyazdır içenlere zevk verir. Baş ağrısı yoktur onda ve sarhoş da etmez. Yanlarında el değinemiş ve bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş iri gözler vardır. Sanki onlar Saklı bir yumurta gibidirler. Evet. Rabbimiz ve ı Kuvveti'yle insanlara hitaben şüphesiz ki siz elim azabı tatacaksınız ve yapmış olduklarınızdan başkasıyla cezalandırılmayacaksınız buyurup sonra da bundan ihlaslı kullarını istisna etmiş ve onlara cennetteki verece nimetleri sıralamıştır kendilerine kaynaktan doldurulmuş kadehler sunulur ki bembeyaz İçenlere zevk verir. Baş ağrısı yok. Onda ne sarhoşluk ne de bir şey vardır. Buyurmuştur. Tadı da rengi de hoştur. Tadının hoşluğu kokusunun da hoşluğuna delalet eder ki bütünüyle ahiret işkileri dünya işkilerinden farklı. Evet. Sarhoş da etmezdir. Ve Rabbimiz faham ve Teala yanlarında el değmemiş iffetli ve bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş. Sadece eşlerine bakan iri gözlü huzlerin olduğunu ve onların sanki saklı bir yumurta gibi olduğunu bildiriyor. Rabbim Sübhanu ve Teala cennete hak eden rahmetiyle giren ve Rabbimizin oradaki verdiği güzel nimetlere erenlerden eylesin. 50'den 61'e kadar bir kısmı bir kısmına dönerek soruştururlar. İşlerinden bir sözcü der ki benim bir dostum vardı. Derdi ki de mi tasdik edenlerdensin? Öldüğümüz toprak ve bir yığın kemik olduğumuz zaman mı? Biz mi ceza göreceğiz? Siz onu bilir misiniz? dedi. Bir bakar ve onu cehennemin ortasında görmüştür. Dedi ki Allah'a amdolsun ki az kaldı, beni de mahvedecektin. Rabbim'in mutfa olmasaydı ben de oraya götürülenlerden olacaktım. Biz bir daha ölmeyeceğiz değil mi? Ancak ilk ölümümüz müstesna ve azatlandırılmayacağız da. İşte bu şüphesiz büyük bir kurtuluştur. Çalışanlar bunun, gibi için, bunun gibisi için çalışsınlar. Rabbimiz subhanahu kuvveti ala burada da cennet ehlinden haber veriyor ki onlar birbirine gelip birbirinin durumunu dünyada ne halde olduklarını orada nelere katlandıklarını soruşturacaklardır. İçeceklerin başında sohbet, toplantılarındaki bir araya gelmelerinde konuşacakları sözler bunlardır. Onlar tahtlar üzerine oturmuş, önlerinde hizmetçiler yiyecek, içecek, giyecek ve hiçbir gözün görmediği hiçbir kulağın işitmediği hiçbir beşer kalbine gelmeyecek en büyük hayırları koşarak onlara getirecektir. Rabbimiz Fahamuhu ve Teala işte ahiret için çalışanlara bu mükafatı vereceğini duyuruyor. 62'den 70'e kadar konak yeri olarak bunu hayırlı yoksa Rakkum ağacım. Doğrusu biz onu zalimler için bir fitne yaptık. Bu cehennemin dibinde çıkan bir ağaçtır. Somurcukları şeytanların başları gibidir. Onlar muhakkak ondan yiyecekler ve karınlarını onundan dolduracaklardır. Sonra onlar için üzerine kaynar su akıtılmış içkiler de vardır. Sonra onların dönüşü muhakkak yine cehennemedir. Doğrusu onlar babalarını sapıklık olarak bulmuşlardı. Yine de onların izlerine koşturuyorlardı. Rabbimiz sübhan ve Kuvveti'yle cennet nimetleri, oradaki yeme içme eşler ve başka lezzetler mi ağırlama ve ihsan yönünden hayırlı yoksa cehennemin zakkum ağacı mı? Bununla muayyen bir ağacın kastedilmiş olması da muhtemeldir Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada sadece cennet nimetleriyle cehennemin fiyatını yapmış ve iman edenlere verdiğiyle küfredenlerin başına geleceği bu demiştir ama onlar babaları sapıklık olarak bulmuş ve onlar da cahilce onların peşinden gidenlerdir ve bilgisizce atalarının peşinden gittiklerini belirtiyor. Yani her şeyin başı yine cehalet, taklit ve taasuf. Allah bizi ile duduklandırsın, ilim versin. Yakinen öyle bir iman versin ki her türlü şirkten, küfürden bizleri uzak kılsın. Evet. 71'den 74'e kadar Ancak olsun ki onlardan önce geçenlerin çoğu da sapıtmıştı. Ve ancak olsun ki onlara uyarıcılar göndermiştik. Bir bak uyarılanların akıbeti nice oldu. Ancak Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesnadır. Allah subhanu ve A'la burada geçmiş ümmetlerin çoğunun dalaletli olduğunu, Allah ile beraber başka ilahlar edindiklerini haber verir. Allah'ı inkarla başka şeylere tatınanları, Allah'ın intikamı ve satvetinden sakındıracak, Allah'ın baskınıyla onları uyaracak, peygamberleri onlar için uyarıcı olarak göndermiştir. Bununla birlikte onlar, Allah'ın elçilerine muhalefette, ve onları yalanlamakta devam etmişlerdi. Allah subhanahu wa ta'ala yalanlayanları helak edip köklerini kazımış, inananları kurtarmış, onlara yardım etmiş ve muzaffer kılmıştır. Bu sebepledir ki, bir bak yarayanların ahlılıkları nice oldu. Ancak Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları müstesnadır buyurmuş. 75'ten 82'ye kadar and ki Nuh bize niyaz etmişti. Ne güzel icabet edenleriz biz. Onu ve ailesini büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ve onun soyunu devamlı olanlar yaptık. Ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Alemler içinde selam olsun Nuh'a. Biz ihsan ödenleri işte böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o bizim inanmış kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Allah subhanahu ve teala evvelki ümmetlerin çoğunun kosuluş yolundan saptıklarını zikrettikten sonra bunu fasilatlı bir şekilde açıklamaya başlıyor. Ve Önce Nuh aleyhisselamın kavminin onu yalanmaması uzun süre geçmesine rağmen onlardan çok azının iman ettiğini haber veriyor. Hazreti Musa onların arasında 950 sene kalmıştı. Süre uzayıp onların yalanlamaları şiddetlenmişti. Her ne zaman kendilerine hakka davet etse onların nefreti ve uzaklaşmaları artıyordu. Sonunda buna dua edip ben mağlup oldum. Bana yardım et dedi. Hazreti Nuh'un onlara gazaplanması üzerine Allah-u Teala da onlara gazap etti. Bu sebeptedir ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala andolsun ki Nuh bize niyaz etti. Ne güzel icabet edenleriz biz. Onu ve ailesini büyük bir sıkıntı olan yalanlamadan ve ona eziyetlerinden kurtardık ve onun soyunu devamlı olanlardan yaptık buyurmuştur. Ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık ayeti ise ve ona sonra gelenler arasında hayırlan anılacağı bir nam bıraktık duyurmuştur. Evet. âlemler içinde selam olsun Nuh'a ayeti Hz. Nuh için bırakılan güzel anı ve güzel öyküyü açıklamaktadır. Doğrusu o bizim inanmış, doğrulayan, Allah'ı birleyen ve Allah hakkında yakin sahip olan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğarak yok ettik, boğduk. Onlardan bakabilen hiçbir göz, hiçbir anı ve hiçbir iz kalmadı ki onlar sadece bu çirkin sebepleriyle tanınmaktadırlar. 83'ten 87'ye kadar Malkak ki İbrahim de onun yolunda olanlardandı. Çünkü Rabbine Selim bir kalp ile gelmişti. Hani babasına ve kavmine demişti ki ne ibadet ediyorsunuz? Yalancılık etmek için mi? Allah'tan başka ilahları mı istiyorsunuz? Alemlerin rabbi hakkındaki zannımız nedir? Evet. Böylece Hz. İbrahim onların putlara ve Allah'a denk gördüklerini, tapınmalarını inkar etmiş ve onlara yalancılık etmek için Allah'tan başka ilahları istiyorsunuz. Ağlantıların Rabb'i hakkındaki zannınız nedir demişti. Evet. İbrahim Aleyhisselam onlara selim bir kalpten gidiyor. Allah'ın hak olduğunu, hiç şüphesiz kıyametin gelecek olduğunu, Allah'ın kabirlerde onları tekrar dirilteceğini bilmesiyle gidiyor Allah ve Teala bizlere de şeksiz şüphesiz öyle iman versin 88'den 98'e kadar derken yıldızlara bir göz atarak baktı Doğrusu ben rahatsızım dedi bunun üzerine arkalarını dönüp uzaklaştılar O da ilahlarına yönelip dedi ki yemiyor musunuz ne o? Konuşmuyor musunuz? Nihayet üzerlerine yürüyüp sağıyla vurdu. Bunun üzerine koşarak ona geldiler. Dedi ki yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Haydin dediler onun için bir bina yapın da onu alevli ateşe atın. Ona hile yapmak istediler. Biz de onları en aşağılardan kıldık. 99'dan 113'e kadar o dedi ki Doğrusu ben buma gidiyorum O beni hidayete erdirir Rabbim bana salihlerden ihsanet bir Biz ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik O kendisinin yanı sıra yürümeye başlayınca Dedi ki oğucum, Doğrusu ben rüyadayken Seni boğazladığını görüyorum Bir bak ne dersin O da dedi ki Babacığım sana emrolmanı yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun. İkisi de teslim olunca, babası oğlunu alnı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, sen rüyanı gerçekleştirdin. Elbette biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu apaçık bir imtihandı. Ve ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Ve sonra gelenler arasında ona iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. Biz ihsan edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Muhammed ki o mümin kullarımızdandı. Ona salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik. Onu da İshak'ı da mübarek kıldık. Bu ikisinin soyundan ihsan edenler de vardır. Kendisine açıkça zulmedendir. Evet. Rabbimiz Subhan-ı İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyor. Kavmi bayram yerine gittikleri zaman şehirde kalabilmek için İbrahim Aleyhisselam kavmine rahatsız olduğunu söylüyor. Kavminin bayrama gitmeleri vakti geldiğinde onların ilahları ile yalnız kalarak onları kırmak istemiştir. Aslında gerçek olan bir söz söyledi onlara. Onlar da kendi tahminleri uyarınca onun gerçekten hasta olduğunu zannettiler. Bunun üzerine arkalarını dönüp gittiler. Ve İbrahim Aleyhisselam onların kafa geldikleri putları kırmış ve onlara yemiyor musunuz, konuşmuyor musunuz, kendinizi koruyamıyor musunuz deyip vurup kırmış ve büyük olandan başına kırdı aleti koymuştur. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ı tutmuşlar. Neden ilahlarımıza tokandın dediğinde İbrahim Aleyhisselam onlara yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Demesine rağmen onlar İbrahim'i ateşe atmışlar. İbrahim Aleyhisselam'a ateş serinlik olmuş ve Rabbimiz subhanahu ve teala ona ateşi dokandırmamıştır. Devam eden ayetlerde Allah subhanahu ve teala İbrahim Aleyhisselam'a çocuk bağışladığını ama bunun mukabilinde kendisini yine imtihan ettiğini İbrahim'i kurban etmesi gerektiğini söylemiş. İbrahim Oğlunu kurban etmek istediğinde bıçak kesmemiş. Allah subhanu ona bir kurbanlık vererek imtihanı kazandığını söylemiş ve ona İshak'ı müjdelemiştir. Rabbimiz ve kuvvetiyle İbrahim aleyhisselamın bu durumunu bize bildirerek onun itaatkar, Allah'a boyun eğen, hiçbir şey ona şirk koşmayan olduğunu göstermiştir evet imtihanın ne kadar büyük olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam yine de Rabbinin imtihanını kazanmıştır Allah subhanahu ve teala bizi de onun yolundan eylesin hakkı hak bilip hakikatta hareket edenlerden anistiğine mensup olan samimi muvahit kullardan eylesin aleykümselam rahmetullahi berekatim 114'den 122'ye kadar Andolsun ki Musa ve Harin'e de lütufta bulunmuştuk. O ikisini de kavimlerini de büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık. Onlara yardım etmiştik de galipler onlar oldu. Her ikisine de apaçık anlaşılan bir kitap vermiştik. Ve onları doğru yola hidayet etmiştik. Sonra gelenler arasında da onlara iyi bir nam bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Muhakkak ki biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o ikisi de mümin kullarımızdandı. Rabbimiz sübhan ve Teala burada da Hazreti Musa ve Harun'a bahşetmiş olduğu nimetleri zikrediyor. Onlara peygamberlik bahşetmiş. Onlara iman edenleri Firavun ve kavminin zulmünden kurtarmıştır Firavun ve kavmi onlara büyük kötülükler yapmış Erkek çocuklarını öldürüp kadınları sağ bırakmış Ve onları değersiz işlerde kullanmıştır Bütün bunlardan sonra Allah subhanahu ve teala Firavun ve kavmine karşı onlara yardım etmiş Onlar bakımdan gözleri aydın kılmış Onlara galip getirmiştir arazilerini, mallarını ve hayatları boyunca topladıklarını kastetmişlerdir. Daha sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hz. Musa'ya apaçık anlaşılan yüce kitabı indirmiştir ki bu Tevrat'tır. Evet. Sonra gelen ümmetler arasında onlara iyi bir nam bıraktık. Kendilerinden sonra onlar için güzel bir anı ve güzel bir övgü bıraktık. Allah Teala bu güzel anıyı de şöyle açıklıyor. Musa ve Haruna selam olsun. Muhakkak ki biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o ikide mümin, ikisi de mümin kullarımızdandır. Evet. Devam ediyor ayetler. 123'ten 132'ye kadar. Doğrusu İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine demişti ki siz hiç korkmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini bırakıp da bal putuna mı taparsınız? Sizin de Rabbiniz önceki babalarınızın da Rabb'i olan Allah'ı fakat bunlar onu yalanlamışlardı. Muhakkak ki onlar da cehenneme götürüleceklerdir. Yalnız Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Sonrakiler arasında ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyasa. İşte biz ihsan edenleri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki o mümin kullarımızdandı. Evet. Rabbimiz subhan Teala buradaki ayetlerde de, daha sonraki gelecek ayetlerde de göndermiş olduğu peygamberleri ismen bildiriyor ismen şerefli kılıyor ve onları sövüyor ve onların kavmine gittiklerinde onların tartmazsa oldukları pıtları ve onları bırakmalarını bir olan ilaha kulluk etmelerini bildirdiğini bildiriyor ve onları övüyor. 133'ten 138'e kadar Lut da peygamberlerdendi Hani biz onu ve ailesini topluca kurtarmıştık. Geridekiler arasında kalan bir koca karı müstesna sonra diğerlerini yerle bir etmiştik. Doğrusu biz sabahleyin onlara uğrar üzerlerinden geçersiniz. Geceleyin de hala akıl etmeyecek misiniz? Rabbimiz Fahm-ı Kuvvetleri burada da kulu ve elçisi Hazreti Lut'tan bahsediyor onu kavmine peygamber olarak göndermişti onu yalanlamışlardı Allahu Teala onu ve ailesini onların arasından kurtarmıştı ancak karısı üstesna o kavminden helak olanlarla birlikte helak olmuştu ve Teala onları çeşitli cezalarla yok etmiştir yeryüzündeki yerlerini kokuşmuş, çirkin görünüşlü, pis kokulu bir gölet çevirmiştir. Ayrıca onların yerini gece ve gündüz yolcuların geçeceği bir yol üzerine kılmıştır. Bu sebepdedir ki doğrusu siz sabahleyin onlara uğrar, üzerinden geçer, geceleyinde hala akıl etmez misiniz buyurmuştur. Allah bizi akıl edenlerden ibret alanlardan eylesin. 139'dan 148'e kadar Muhakkak ki Yunus da peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Kura çekmişti de yenilenlerden olmuştu. Yenilgiye uğramışken bir balık yutmuştu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı. Rahatsız bir haldeyken biz onu açıklık bir yere attık ve onun için geniş yapraklı bir bitki yetiştirdik. Onu yüz bin veya daha fazlasına peygamber olarak gönderdik. Nihayet ona inandılar. Biz de onları bir suriye kadar geçindirdik. Allah subhanahu ve teala burada da Yunus aleyhisselamın kıssasını anlatıyor. Daha önce enbiya suresinde de geçmişti aleyhissalatü vesselam efendimiz bir kula ben metta Yunus'tan daha hayırlıyım demek yaraşmaz buyurmuş ve onu annesine nispet etmiştir Yunus aleyhisselam bir gemiye kaçmış kura çekilmiş yenilen, yenilenlerden olmuştu gemi her yönden dalgalarla sarsılıp sarsılmaya başlayınca Batma raddelerine geldiklerinde gemiyi hasipletmek üzere gemiden kimi denize atacakları usulünde kura çekmiştir. Üç keresinde de kura Allah'ın Peygamberi Yunus'a İslam'a çıkmıştı. Aralarından onun atılmasına gönüllü razı olmadı. Ancak onlar kendisini engellemeye çalışırlarken, bu elbiselerini çıkarıp denize kendini attı. Allah'ın Teala'nın emri üzerine. Yeşil denizden bir balık deniz yiyerek çıktı ve Yunus Aleyhisselam'ı yuttu. Onu götürerek bütün denizleri dolaştırdı. Hazreti Yunus balığın karnına düştüğü zaman önce öldüğünü zannetti. Sonra başını, ayaklarını ve ellerini, kollarını hareket ettirince diri olduğunu anladı. Balığın karnında namaza durdu. Duası içinde Rabbim, senin için öyle bir yere mescid edindin ki İnsanlardan hiç kimse buna ulaşmış değil. Onun balığın karnında ne kadar kaldığı konusunda bir kesinlik yoktur. En iyisini Allah bilir. Balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin deyince Allah subhanahu ve teala da kendisini affetmiş tekrar kıyıya onu bırakmıştır ve tekrar Resul'a göndermiştir Rabbimiz Tanu ve bu kısayı bize haber veriyor 149'dan 160'a kadar şimdi sen onlara sor kızlar senin Rabbinin de oğlanlar onların mı? yoksa biz melekleri dişi olarak yarattık da onlar buna şahit miydiler? İyi bilin ki gerçekten onlar istiralarından ötürü şöyle diyorlar. Allah doğurdu. Hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar. Kızları oğullara tercih etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin apaçık bir deliniz mi var? Eğer sadıklardan iseniz kitabınızı getirin. Onunla cinler arasında bir nesep bağı uydurdular olsun ki cinler de onların götürüleceklerini bilmektedirler. Allah onları nitelendirdiklerinden münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müştisnaf. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da müşrikleri inkarla onların Allah için kızları varsaydıklarını kendileri içinse erkeklere arzuladıklarını haber veriyor. Bu durumda onlar kendiler için daha iyi olanı arzulamaktadırlar. Allah onları kahretsin. Yoksa biz melekleri diş olarak yarattık da onlar buna şahit miydi? Yaradılışlarını müşahede etmedikleri halde meleklerin kızlar olduğuna nasıl hükmediyorlar diyor Rabbimiz subhanahu ve teala. Ve iyi bilin ki gerçekten onlar istiralarından ötürü Allah doğurdu. Hiç şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah subhanahu ve teala onların melekler hakkındaki küfrün ve yalanın en üst mertebesindeki üç sözlerini zikrediyor. Önce onlar melekleri Allah'ın kızları kabul etmiş. Böylece Allah'ın çocuğu olduğunu ileri sürmüşler. Ve bu çocuğun dişi olduğunu söylemişlerdir. Sonra da Allah'tan ayrı olarak bunlara tapınmışlardır. Bunlardan her biri cehennem ateşinde ebedi kılınmak için yeterlidir. Rabbimiz onları reddederek kızları oğullara tercih etmiş? Erkek çocukları değil de kızları tercihe Allah'ı sevk eden nedir diyerek onların bu sözlerini reddetmiştir. Çünkü Mekke toplumunda melekler Allah'ın kızları cinler Allah'ın oğulları diyorlardı. Haşa. Ve Rabbimiz Fanafı ve Teala'ya bu pis şeylerini ismat ediyorlardı. 161'den 170'e kadar muhakkak ki sizler ve taptıklarınız ona karşı hiç kimseyi fitneye sürükleyebilecek değilsiniz. Tabi cehenneme girecek olan müstesna. Bizim her birimizin belirli bir makamı vardır ve muhakkak ki biz saf bağlayıp duranlarız. Ve muhakkak ki biz tesbih edenleriz. Onlar her ne kadar şöyle diyor de, öncekilerde olduğu gibi bizde de bir zikir bulunsaydı biz de elbet Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları olurduk. Sonunda ona küfür ettiler ama ileride bileceklerdir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine müşriklere hitaben buyuruyor. Ve sizin sözlerinize ve içinde bulunduğunuz sapıklıkla batıl ibadeti ancak sizden daha sapık olan ve cehennem için yaratılmış olanlar boyun eğip size uyar, buyuruyor. Onların kalpleri var anlamaz, gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha sapıktır. İşte onlar gafinlerin ta kendileridir, buyuruyor. İnsanların bu neviden olanları ancak şirk, küfür ve dalalet yoluna sapıp böyle bir dine boyun Daha sonra Rabbimiz melekleri, onların melekleri isnat etmiş oldukları küfür ve yalandan, onların Allah'ın kızları oluş iddiasından temzih ediyor. Evet. Demek ki insan cehalete, küfte, sıfka Taptığında, iblis onları elinde top gibi oynayıp götürüyor. Her ne kadar kendilerini akıllı görseler de. Demek ki akıl ancak Rabbini kabul ettiğinde değer kazanıyor. Yoksa hayvanlar gibi ve hayvanlardan da aşağıya Allah bizleri akıl edenlerden eylesin. 171'den 179'a kadar, anca olsun ki bizim gönderilen kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir. Onlar muhakkak yardım görenlerdir. Ve şüphesiz ki bizim askerlerimiz, onlar galiplerdir. Sen bir sureye kadar onlardan yüz çevir. Gözetleyiver, onlar ileride geleceklerdir. Yoksa azabımızı sabacak istiyorlar. Fakat o yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Sen bir Suriye'ye kadar onlardan yüz çevir. Gözetleyiver. Onlar ileride göreceklerdir. Evet. Allah'ın subhanakalı kâle burada da hamdolsun ki bizim gönderilen kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir diyerek ilk kitapta geçmiştir ki dünyada ve ahirette güzel akıbet peygamberlere ve onlara tabi olanlaradır. Allah subhanahu ve teala bizi onlardan kılsın güzellikle tabi olan boyun ve amel gözetleyiver, onlar ileride göreceklerdir. Onları gözetle, sana muhalefet etmeleri ve seni yalanlamaları yüzünden onların başlarına gelecek azabı ve cezalandırmayı bekle. Bu sebepledir ki Rabbimiz ve Kuvveti'yle bir tehdit olarak onları ileride göreceklerdir buyuruyor. Evet. Sen bir Suriye'ye kadar onlardan yüz çevir gözetleyiver. Onlar ileride görecekler. Bu onlar için bir tehdittir. Aynı zamanda bizim için de. 180, 181 ve 182 Senin izzet sahibi Rabbin onların falsiflerinden tavs lezzehtir. Selam olsun peygamberlere. Hamd olsun bu Rabb'ı Allah'a. Rabbimiz subhanahu ve kalla yüce zatını zalimlerin, yalanlayanların ve hatta aşanların sözlerinden tenzih ediyor, takdis ediyor ve buyuruyor ki senin mağlup olunamayacak izzet sahibi Rabb'ın şu hatta aşıp iftira edenlerin niteliğe geldiklerinden merzehtir. Dünyada ve ahirette Rab'lara hakkında söylediklerinin selameti, sıhhati ve gerçekliği dolayısıyla Allah'ın selamı peygamberlere olsun. Dünyada ve her halde durumda ham alemlerin zabbı Allah'a mahsustur. Allah subhanahu ve teala bizleri rahmetiyle yargılasın. Ya Rabbi seni tesbih eder, sana hamd eder ve senden başka hiçbir ilah yoktur deriz. Senden mağfiret diler, sana tövbe ederiz. Sen bizleri mağfiret eyle, rahmetiyle yargıladığın kulların arasına bizleri de kıl ve bu surenin faziletiyle bizleri bereketlendir. Alhamdülillah, Resulü Aleyhisselam.